1559 numaralı konu Hazreti Peygamber'in hayvanlarına bindiklerinde Elahu Ekber, Subhanallah ve La ilahe illallah demeleri. Evet, İbn Abbas şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün beni devesinin terkisini aldılar. Kendileri de binip deve ayağa kalktığında üçer kere Elahu Ekber ve Subhanallah, bir kere de La ilahe illallah dediler. Sonra da gülerek bana döndüler ve şöyle buyurdular: "Bineğine bindiğinde benim söylediklerimi söyleyen hiç kimse yoktur ki Allah Teala da ona benim sana yöneldiğim gibi yönelerek gülmesin, ondan razı olmasın.